Aûzubillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin vel âkibetu lilmuttakîn. Ves salâtu vesselâm alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünlerde biliyorsunuz İslam aleminde çok ciddi doğum sancıları çekiliyor. İnşallah düşük falan olmayacağı gözükmeye başladı. Son derece dikkatli olmamız lazım. Bu arada hem gördüğümüz yanlışları söylemeye devam edeceğiz. Hem de dersimizi devam ettireceğiz çünkü dersin de devam etmesine ihtiyaç var. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar sorulara daha çok vakit bırakmaya çalışacağız. Allah nasip edersin. Allahü Teala burada şöyle buyuruyor: İnşallah astafe Adem'e. Allah Adem'i seçti ve Nuh'an Nuh'u ve âle İbrahim'e, İbrahim ailesini ve âle İmran'e alel alemin ve İmran ailesini tüm aileye, tüm aleme seçti. Onlar Allah'ın <gülüyor> Nebi gönderdiği aile. Zürriyeten ba'duha min ba'd biri diğerinin soyundan. Bunların arasında soy bağı var. Allah semi'un alim. Allah işitir ve bilir. İvrâlî timrât İmranah. Rabbi inni nadertü mâ, leke mâ fi batni muharrara. İmran'ın karısı dedi ki: Ya Rabbi karnımda olan çocuğu hür olarak yani başka hiçbir şeyle meşgul olmayacak şekilde tüm zamanını senin rızan için harcayacak şekilde adadım. <gülüyor> <gülüyor> Fetekbel minni benden kabul eyle. اِنَّكَنْتَ السَّم۪يعُ الْعَل۪يمِ İşiten sen, bilen sensin. Şimdi bir önceki ay ayette İmran ailesinin kendisinden elçi gönderilen aileden olduğunu Allahü Teala söylemiş oldu. Çünkü Adem, No, İbrahim, İmran dedi, biri diğerinin soyundan o zaman bu gösteriyor ki <gülüyor> İmran ailesi de İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen kişilerden oluşmaktadır. Felamma vada'atha khalet Rabbi inni vada'atüha unsa. Doğum yapınca şöyle dedi. Ya Rabbi Kız doğurdu. Demek ki erkek bekliyordu. Vallahu alamun bi ma'vada. Tabii ki Allah neyi doğurduğunu daha iyi bilir. Ama o sadece kendi şaşkınlığını ifade ediyor. Varsa de karu kelünse erkek kadın gibi değildir. Yani erkek olsaydı benim zihnimdeki hedefleri daha çok gerçekleştirirdi. Ama kız doğurdum. Ve inni semiyyetuha Maryam. Ona Meryem adını verdim. Ve inni uyiyyuha bika ve durriyeteha mina şeytanin rajiim. Ben onu senin korumana bırakıyorum Ya Rabbi. Onun soyunu da kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا Rabbi onu güzel bir şekilde kabul etti. Ve bir güzel bir bitki bitki gibi onu orada büyüttü, geliştirdi. Hani şek gibi kız yetiştirmişim derler ya. Şek de insanların çok güzel gördüğü bir bitkidir. Onu güzel bir bitki gibi allah Teala yetiştirdi. <gülüyor> ''Ve keffe leha zekeriya'' ''Zekeriya'yı da onu kefili yaptı, yani Zekeriya'nın korumasına verdi. Zekeriya aleyhisselam'ın Meryem Validemizin ablasıyla evli olduğu kaynaklarda yazılı. Zekeriya'nın Meryem'den doğacak çocuğu kendi evladı gibi görmüş olması da böyle bir yakınlığı zaten gösteriyor. Onu daha sonra göreceğiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kullama dehal aleyhâ Zekeriye'l-mihrab Orada Zekeriya o mihraba her girdiği zaman, mihrab şöyle iç oda şeydeki yani şehri, mescidin içerisinde, mescidi adadı ya kızını, mescidin içerisinde yaşıyor, Zekeriya aleyhisselam Allah'ın bir elçisi, onun korumasına verilmiş oluyor. Zekeriya aleyhisselam oraya her girdiği zaman ''vecede'indehâ rizkâ'' yanında bir rızık gördü. Her defasına giriyor bakıyor ki Allah Allah, yani benim getirmediğim yiyecekler burada var. Tale <gülüyor> <gâle> ya Meryem en <ennâ> aleki haza. <hâde> Her defasında diyor ki Meryem, bunlar nereden? Kim getiriyor bu rızıkları, bu yiyecekleri sana? Çünkü senin geçimini ben üstlendim. Getireceksen ben getiririm. Bunlar nereden? قَالَتْهُوَ مِنْ min اللّٰهِ Allah'tan, Allah gönderiyor, Allah veriyor. اِنَّ اللّٰهِ يَرْزُكُ مَنْ يَشَاءُ Allah tercih ettiği kişiye rızık verir. bir i hesap, hesapsız rızık verir. Şimdi burada şöyle bir şey yaparlar, yani bazı tefsirlerde vardır. Zekeriya aleyhisselam oraya girdiği zaman bak şurada burada da yazmışlar ben de, de çünkü böyle bir hurafeyi kolay kolay atlamazlar yani. Yazmamışlardır diye düşünüyordum ama yazmışlar. Zekeriya, Meryem'in yanına her girişinde çeşit çeşit taze meyveler görürdü. Bunlar o mevsimde, o bölgede yetişmeyen meyvelerdi. Şimdi o mevsimde, o bölgede yetişmeyen meyveler. E, bugünkü gibi de ulaşım fazla değil. Yani dünyanın neresinde meyve yetiştirse yetişsin, öbür tarafına bugün ulaşabiliyor. Öyle olunca ne diyeceksiniz? Mucize. Şimdi insanlar böyle şeylere o kadar hazır ki, yani sıradan bir insan saymama konusunda çok gayretli, çok aceleci bir tavır var. Meryem o kutsal bir kişilik, o bizim gibi olmaz. Zekeriya Allah'ın Nebi'si. Yani insanlar bunlara bir tanrılık verme konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Şimdi beni asıl rahatsız eden ilim adamı dediğimiz kişilerin bunlara alet olmasıdır. Ya yani şimdi Kur'an me meali yapıyorsun. Buraya bu yazılır mı? Şimdi o Allah katındandır. Ya e Allah katındandır sözü yani Zekeriya şey Meryem M M M Validemizin valdemizin eline geçen o yiyecekler, o rızıklar Allah katından da sizin elinize geçenler kimin katından? Başka bir yerden mi? İsa suresinin 78. ayetini bir açalım. İsa 78. bak diyor ki Allahu Teala ve in tusibhum hasenetun yekulu ehadihi min indi Ellerine iyi bir şey geçse bu Allah'ın katındandır derler. Bunu iddiyen kim? Bunu kafirler söylüyor. Ve in tusibhum seyyietun diye kafirler diyoruz. Çünkü iyilik geldiği zaman Allah'tan diyorlar ''Ve şey seyyiatun başlarına bir kötülük gelirse hâze min Bu da senin yüzünden diyorlar Resulullah. Yani sadece Meryem Validemizin eline geçenden, geçen mi Allah katındanmış? Bakın bunlar müşriklerin söylediği söz. Kafirlerin söylediği söz. Eline geçen iyilik için Allah kadından. Peki allah Teala ne diyor? Kul kulun ''De ki hepsi Allah katındandır. Hangisi? Başınıza gelen iyilik de Allah'tandır, kötülük de. Kötülüğün sebebi sizsiniz ama başınıza getiren odur. Çünkü onun onayı olmazsa başımıza hiçbir kötülük gelmez. O onu elleyecek ve yaratacak ki gelsin. Onun onayı olmazsa hiçbir iyilik yüzü görmeyiz. O onaylayacak ve yaratacak ki olsun. Peki o zaman, bunlara yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi bilmem ne demiyorsunuz, öbürüne ne diyorsunuz? ''İnnallâh yârzukum men geşâ'u gayri hesab'' Allah tercih ettiği kişiyi hesapsız rızıklandırır. Peki hesapsız rızıklandırma? Sadece Meryem validemizle alakalı mı? Yani allah Teala bize rızık verirken bir iş yerinde çalıştığımız gibi mesai saatlerimizi hesap edip ona göre mi veriyor? Onun hesabını yapabiliyor musunuz? Bazen çok çalışıyorsun, kazanamıyorsun, bazen bakıyorsun ki yağıyor. <gülüyor> Mesela Bakara Suresi'nin 212. ayetini açın, orada göreceğiz allah Teala burada diyor ki ''Zuyyine lillezîne kafarul hayâtu dünya dûnyâ Kafirler için dünya hayatı güzel gösterdi. Kafir ne? Kimdi kafir? Dünyayı ahirete tercih eden kişidir. Örten tabi ama dünyayı ahireti tercih edince Allah'ın bazı ayetlerini görmemeye başlıyor. İşte dünyayı ahirete tercih edince, Meryem'i tanrılaştırıyor. Çünkü oradan insanların dini duygularını kullanarak bir takım sömürüler elde etmek isteyecek. Dünyayı ahirete tercih edince bir takım din büyüklerini kutsallaştırıyor ki kendisi de kutsallaştırıyor. Çünkü en kolay sömürü insanların dini duygularını kullanarak kullanarak yapılan sömürüdür kolay ve kalıcı. Mesela cinsel sömürü vardır. Bir kadın ne zaman ne kadar cinsel sömürü yapar? Kaç kişiye yapar? Son derece sınırlı. Yani en kötü kadın bile birkaç kişi ancak yoldan çıkarabilir. O da birkaç sene. Ondan sonra emekli ayrılır. Peki eğitim sömürüsü de vardır. Tabii o da çok ciddi bir sömürüdür. Sağlık sömürüsü de vardır ama bunlar uzun süre devam etmez. Fakat din sömürüsü bir başladı mı nesiller boyu devam eder. Biz İslam alemi olarak bu sömürünün altındayız. Ne zamandan beri Ha Abbasilerden beri. Ben şimdi niçin İslam alemi doğum sancısı çekiyor dedim. Tabi siz bu son olayları falan düşündünüz. Tabi onlar da doğru. Ama İslam aleminde benim gördüğüm kadarıyla İlk defa Kur'an'a yönelen bir hareket var. Bunların sayısı hiç önemli değil. Sayı hiç önemli değil. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'e yönelenlerin dik durabilmesidir. Önemli olan Musa Aleyhisselam gibi dik durabilmektir. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem gibi dik durabilmektir. Arkası gelir. Çünkü Cenab-ı söz vermiştir. <gülüyor> Şimdi diyor ki burada allah Teala ''Zü'yine lillezîne kafarul hayâtu'l dünya'' ''Kâfirlere dünya hayatı süslü gösterildi'' Yani adam dünyayı istediği için dini kullanır, bazı dini hususların üstünü örter, görmezlikten gelir ve onları kendine uydurmaya başlar, kendi ona uymaz. Ama dışarıdan şey bakan insanların çoğu onlar çok iyi dindar zannederler. Büyük falan hazretleri, fina hazretleri demeye başlarlar. Ve esharune min ellezina amenu müminleri de kullanırlar. Sahire musahhar işçi olarak kullanmak anlamına gelir yani. Müminleri de kullanırlar. Yani onların samimi dini duygularını da kullanırlar. <Sessizlik> ''Vellezîne teqav fevqahum yevmel kıyame? Ama kendilerini koruyanlar, kıyamet günü bunların üzerinde olacaklardır. Bu dünyada bir üstünlük elde edebilirler ama ahirette bunların üstünde olacaklardır. ''Vallâhu yerzûkü men yeşâ'u bi gâyri Allah tercih ettiği kişiye hesapsız rızık verir. Şimdi burada da bakın hesapsızlık dedi. Kime verdiği verir değil, ona, ona da verir, ona da ikisine de verir. Mü'mine de verir, Müslümanları sömürenlere de verir, hepsine de verir. Hesapsız rızık verir. O zaman hesapsızlık Meryem Validemize has mıymış? Allah katından olmak ona mahsus bir şey miymiş? E, Kur'an-ı Kerim'de bu hani, ayetleri ayetlerle açıklamazsanız, kendi kafanıza göre açıklarsanız ne yapmış olurdunuz? Kendinizi Allah'ın yerine koymuş olurdunuz, değil mi? Niye Allah'ın Çünkü dini Allah'ın istemediği bir mecreye götürürsünüz o zaman. Şimdi şu, Kur'an-ı Kerim'in neresine uyar? Yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi. Bu da gerçi o cümleyi kullanmıyor ama aynı manaya geliyor, diyor ki, her girişinde çeşit çeşit taze meyveler görürdü, bunlar o mevsimde, o bölgede yetişmeyen meyvelerdi. O zaman dört mevsim diyebilirsiniz. Yaz-kış değil. Yani. O mevsimde, o bölgede yetişmiyorsa nereden geliyor? Evet, gökten yağıyor. Hep uçma kaçma. Hiç normallik yok. Neyse bu defteri bir kapatalım. Bütün mesele şu. Şimdi bir hanım kız mescitte bir odada kalıyor. İnsan der ya buraya şey yap mescide giriyor, bir bir şey götüreyim demez mi insan? Der de siz kendinizi Zekeriya İslam'ı yerine koyun. Genç bir kızdan sorumlusunuz. Mescitte bir odada kalıyor tek başına. Giriyorsunuz onun yanında bir şeyler görüyorsunuz. Aklınıza ne gelir? Hı? Ya bu, bu kızı birisi elde etmeye çalışıyor galiba, değil mi? Öyle gelmez mi aklınıza? Aklını çelmek istiyorlar diye aklınıza gelmez mi? Zekeriya da ondan sorumlu. Şimdi orada o o mihrapta hünalikade azekeri ya Zekeriya Rabbin'e dua etti. Böyle bir ortamda ne aklınız ne dersiniz siz ne aklınıza gelir? Ya bu çocuk bunu bir an önce evlendirsek de ben de rahat etsem demez misiniz? Yanında annesi yok, ailesi yok. Öyle bir şey olsa rahat ama tek başına kalıyor, siz de sorumlusunuz, 24 saat onunla ilgilenemezsiniz ki sizin de bir sürü sorumluluklarınız var. ''Hunâlike dea zekeri ya rabbe'' Dua ederken de evlenmekten asıl insanın beklediği nedir? Çocuk sahibi olmak değil mi? Hı. Bak ne diyor? Diyor ki, ''Gâle rabbi hebli milledunke zürriyetan tayyibe'' ''Ya Rabbi, bana kendi katından temiz bir zürriyet nasip et.'' ''İnneke semi'ud dua'' ''Sen dua iştensin.'' Şimdi, ilk önce zannedersiniz ki Zekeriya Aleyhisselam kendisi için bir çocuk istiyor. Ama ortamı iyi değerlendirmezseniz öyle zannedersiniz. Ortamı çok iyi değerlendirmek lazım. tu o huwa qaim yusalli fi o o mihrapta, yani o iç odada yani çile çekilen oda kişinin kendi nefsiyle savaştığı oda mihrab harp yeri anlamına geliyor yani çile odası falan filan öyle o kadar da rahat edilecek bir yerde değil orası yani o Mihrap'ta namaz kılarken Zekeriya Aleyhisselam melekler ona seslendiler. İnallaha yebşüruke biyahya. Musaddikan bi kelimeti minallah. Allah sana Yahya'yı müjdeliyor. Allah'ın bir emriyle oluşacak bir şeyi de tasdik edecek. Yani gelecek bir nebiden bahsediyor. ''Ve seyyiden efendi ve hasuran'' son derece kendini koruyan ''Ve nebiyyen Salihin ''Ve iyilerden bir nebi'' Şimdi az önce kendisine çocuk istediği gibi gördük. Şimdi Allahü Teala sana Yahya'yı verdiği bir çocukta olacak diyor. Şeyhi birisinde de tasdik edecek diyor Allah'ın bir kelimesini. Şimdi burada ne yapmasını beklersiniz? Ya Rabbi çok şükür duamı kabul ettin demesini beklersiniz değil mi? Eğer Zekeriya kendine istiyorsa çocuğu, değil mi? Elhamdülillah ya Rabbi iki rekat daha namaz kılayım de. Ama Zekeriya aleyhisselam uçan kaçan tipten değil. Kendi yaşlı, karısı da ihtiyar, kendisi için Allah'tan istemiyor. Çünkü Allah'ın kanununa ters bu. Allah'ın sünnetine koyduğu kanuna ters şeyi kendisi için istemiyor Zekeri Aleyhisselam. ''Kale <gâle> Rabbi enna yekûn ilî gulâm'' ''Ya Rab benim oğlum nereden olacak?'' Bakın, Allah'a itiraz sayılır mı bu şimdi? Bir çeşit itirazdır değil mi? Yani senin koyduğun karına uygun bir şey değil. Ve kad belâğaniye kibr. Artık ben yaşlandım. Ve mürate âkirem. Öyleydi. Ve mürate âkir. Karım da kısır. Karım kısır. Ben yaşlı, Bana çocuk olan nereden diyor. O zaman kendisine mi istemiş? Meryem Valdemiz için istiyor, bir evlensin de bir çocuğu olsun. Çünkü çoluk çocuk yok, hiçbir şey yok, bunun soyundan hiç olmazsa, hani şu o şeyin e, İsrail oğullarının başında kendisi var, o şeyi devam ettirsin, o çizgiyi de istiyor. <gülüyor> gâleke zâlik Gâleke zâlik Allah yef'alü mâ yaşa. Dedi ki işte böyle, Allah tercih ettiği şeyi yapar. Allah'ın kendisi kanunlarla bağlı değildir, siz bağlısınız. <gülüyor> o zaman şimdi Zekeriyya aleyhisselam iyice şaşırıyor. Ya millete ne diyeceğim? Gâle rabbi cealli âyeh. O zaman bana bir işaret, bir şey ver. bir. Yani bunun böyle olduğuna dair bir işaret ver de insanların karşısında bunu söyleyeyim. قال اَيَتُكَ اللّٰى تُكَلِّمَنَّاسَ سَلَاثَةَ اَيَّا مِنْ اِلّٰى Senin işaretin şu, üç gün insanlar konuşmayacaksın ama işaret diliyle konuşabilirsin. Yani böylece herkes, ya bu Zekeriye'ye ne oldu hiç konuşmuyor falan o konuya dikkatleri yoğunlaştır ve meseleyi anlardır. وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ Rabbini çokça an, Allah'ın kitabını çokça oku ve sabah akşam Allah'a nafile ibadette bulun. Evet, bak görüyor musunuz? Zekeriya Aleyhisselam hiçbir olağanüstülük beklemiyor. Her şey son derece olağan. Peki, şimdi, ya şeyin yanına girdiği zaman, Meryem Validemizin yanına girdiği zaman yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi gören bir kişi olağanüstü bir bek üstürlük beklemez mi? Ya Rabbi madem buna böyle veriyorsun bana da bir ol ver. O zaman kendisi için istemiş olur değil mi? Kendisinin için istemişse Allah verdiğim dediği zaman, oh ya Rabbi şükür benim duamı kabul ettin der. Bak böyle bir şey yok. Evet yani bunlarda son derece dikkatli olmak lazım.